hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Cihdem, Fulya, Ezgi ve Özlem. duy mu sandım istersen bir ay yardım edeyim. ama oluramaz söz Seni... Seni... Hiç yaşanmamış gibi Dalkansam da baştan yazamazsın Merak etme. Hepinize merhaba. Hikayenin Kadın Halinden. Ee, Özlem Yalçınkaya ben. Bugün size çığlık çığlığa bir e, şeyden Ferah konser kaydıyla e, merhaba dedik. E, bugünkü şarkılarımızı konuğumuz seçti. Bugün dinleyeceğimiz üç şarkıyı da. E, bugünkü konuğumuz e, Arzu Becerik, Avukat Arzu Becerik. E, 25 Ekim e, günü, yani geçtiğimiz pazartesi günü, Ranting e, cinayetinin Son duruşması oldu ee, ve bu, bu, bu duruşmanın sonunda e, ahim savunması gibi tıpkı ahim sürecinde e, hükümetten giden savunma gibi yine bizim umutlarımızı biraz daha kıracak e, ve adaletin tesisinin sanıyoruz ki hani çok daha fazla gecikmesini sağlayacak e, yeni bir şey oldu aslında e, belki teknik olarak hukuki açıdan beklenebilirdi bu e, sonuç ama e, çok umut verici olmadığı kesin bizim açımızdan. Bugünkü konuğumuz Arzu Becerik, ranting davasının ve ailesinin avukatlarından. Aynı zamanda da ahim sürecinde takip eden avukatlardan. Hoş geldin Arzu. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu yayına. Beni davet edip benim ve... Kızımın isteklerini şarkılarda dile getirdiğiniz için. Ee, biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ee, en başından beri zaten hani İki Aynı Kadınlar'ı programı daha açık radyoda zaten e, e, bu davanın takipçilerinden oldu. E, dolayısıyla biz tabii ki her duruşma için program yapamıyoruz. Ama burada duyurmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca takipçisi olmaya ve izleyicilerimizi de e, bununla ilgili güncel tutmaya çalışıyoruz. Ama bu seferki karar... E, sanki üzerine konuşulmasını hak etti gibi. Ee, hem bundan sonrasına dair, hani bundan sonra ne yapılacağına dair, hem de bundan öncesine dair. Ee, siz de öyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani mesela geçen pazartesi, 25 Ekim duruşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürecin başından beri içinde olan bir avukat olarak. Evet, aslında Hrant Dink davasında yaşanan birçok olay hukukun uygulanması zaman zaman bizi çok şaşırtan zaman zaman çok üzen zaman zaman isyanı sürükleyen durumlara sahne oldu hala da oluyor Pazartesi günkü verilen o gün Samastın çocuk suç işlediği tarihte çocuk olması nedeniyle özel yetkili mahkemelerde yargılanamayacağı ve buna göre de dosyanın çocuk mahkemesine gönderilmesi kararı bu noktada da biraz e, herkeste e, bir e, şok demesek de bir e, tedirginlik yarattı. <gülüyor> Aslında e, bu beklediğimiz bir şeydi. Niye beklediğimiz bir şeydi? E, yaz aylarında 6008 sayılı bir kanunla e, çocuklara ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin esas amacı da... E, Toplantılara katılan özellikle taş atan çocuklar dediğimiz hı hı. çocukların cezaevlerinde bulunma koşulları, yargılanma koşulları bunların ilişkin kendilerinin hak ihlallerine, çok önemli hak ihlallerine uğramasıydı. Bu kanun hazırlanırken de aslında taş atanlarla kurşun atanlar aynı durumda mı olacak diye bir tereddüt vardı. Yine... Ee, bu kanunun hazırlanmasında çaba gösteren birçok arkadaşımız e, aileyle ve yine hep irtibat halinde de olundu. Bu noktada ne yapılır diye bir e, tereddüt e, vardı. Böyle bir ayrım yapılsın mı yapılmasın mı diye. Şimdi şöyle bir şey var. Evet e, suç işlendiği anda 18 yaşından küçük olan kişiler... E, Bizim özel kanunla kurulmuş mahkemeler dediğimiz eski DGM'ler, eski devlet güvenlik mahkemeleri şu anda da özel yetkili ağır ceza mahkemesi olarak e, varlığını sürdüren ve özellikle e, örgütsel suçlarda, kaçakçılık organize suçlarda e, bu gibi e, suçlar için varlığını koruyan bir e, mahkeme tipi. Burada çocukların yargılanması önlenmek istendi. Ve çocuk mahkemelerine götürülmesi yolu açıldı. Önceden de vardı ancak bu tip suçlar için eğer bir büyükle beraberse çocuk böyle bir suç işlenmişse o zaman büyüğün yargılandığı mahkemede yargılanıyordu. Burada hiçbir istisna bırakılmadı 6.800 sayılı kanunda. Ama yine de bir olanak sağlandı aslında. Eğer çocuk mahkemesi uygun görürse Tekrar dosyayı birleştirmek için e, asıl mahkemesine gönderebilir diğer sanıkların yargılandığı mahkemeye. Şimdi çok sıkıcı da olmak istemem e, bu hukuki e, metinlere fazla Hı -hı. ağırlık vererek. Ama şöyle bir giriş yaptım ki mahkemenin elindeki olanaklar nedir? E, burada nasıl uygulanmıştır buna bakalım. Bizim dosyamız açısından... E, Hemen bu kanunun uygulanması e, hukuki olarak uygun olsa bile burada bir e, farklı tercih yapıldığını gösteriyor. Birincisi Güneydoğu'da bu taş atan çocuklar yasası olarak açıkmasına neden olan asıl olaylarda mağdur olan çocuklarla ilgili olarak daha henüz hepsinin dosyası çocuk mahkemesine gitmiş değil. Yasa çıkalı Temmuz ayından beri 3 ay oldu. Bizim dosyamızda hemen uygulamaya kondu. Burada e, henüz asıl e, korunmak istenen çocuklarla ilgili olarak uygulama tamamen yaygınlaştırılmış değil. İkincisi bu evet çok önemli bir nokta. Bu önemli. Burada evet. bir ayrımcılık görünüyor. İkincisi ise bizim dosyamızda sanki her işlem çok kanuna uygunmuş gibi. Defalarca talep ettiğimiz birçok nokta oldu. Bunları yayının ilerleyen Hı -hı. zamanlarında biraz daha açacağım. Hemen buradaki bu o, uygulama aileyi tabii çok sarstı. E, defa e, burada çocuk koruma kanununun çıkar e, korumaya çalıştığı çocuğun durumu. Bütünlüğünden uzaklaştırılıyor. Nedir bu bütünlük? Buna da çok dikkat etmek gerek. Çocuklara özel yargılama yöntemleri belirliyoruz, daha koruyucu. Çocuk mahkemeleri e, kuruyoruz. Ve burada diyoruz ki bu çocuğun iradesi serbest değildir yetişkin kadar. Başkaları tarafından çok daha rahat harekete geçirilebilir. Ve başkaları açısından bir alet olarak kullanılabilir çocuk. Bu yüzden çocuğun iradesi bu kadar serbest olmadığı ve belli suçları işleyebilmesi açısından yeterliliğin de olmadığını göz önünde bulundurarak o zaman çocukların kendi iradesi serbest olmayan kişiyi korumak gerek. Bu suçta biraz daha bunların... Biraz daha değil toplumsal bir sorumluluk olduğunda düşünerek bu suçta korunması gerek. E peki o zaman bunun ikinci ayağı ise bu çocukları bu suçu işletenleri Aynen bulmaktır. Aynen öyle. Azmettireni. Azmettirenleri bulmaktır. O gün Samas nereden bilir Hrant Zaten bilmediğini kendisi de söyledi duruşmalarda evet. bize. İlk duruşmada hatta ben böyle birisi olduğunu bilmiyordum. Bilseydim belki de yapmazdım gibi bir şey söyledi. Onu da tam toparlayamadı. Hani ailesi varmış, çocukları varmış falan dedi. Hı hı. O gün samaz. Zaten Hrant Dink'in entelektüel düzeyinden söylediklerinden hiç haberi yok. Hiç anlamadığını onu biliyoruz zaten. O gün samaz nasıl İstanbul'a gelecek şişli gibi bir yerde e, Gündüz? ve üstelik tam tarif edilen şekilde arkadan bir kurşunla öldürebilecek burada da ona yardım edenler var her açıdan cinayetin her ilanlanmasından gerekli araçların sağlanmasında bu noktaların hepsinde o gün samaz çok çok küçük bir etken aslında buna bakınca şimdi o zaman bu çocuk koruma kanunlarının Amacına uyulacaksa bu suçların arkasındaki gerçek kişileri azmettirenleri mutlaka bulmak gerek. Eğer bunu yapmazsanız hem çocuk katiller yaratırsınız. Bu toplumda bir e, fırsat vermektir suç işleyenlere. Küçük çocukları kullanarak, çocukları kullanarak. Aynı Santoro cinayetinde olduğu gibi <gülüyor> Malatya'da var böyle bir e, tablo. Yine e, töre cinayetleri sürekli gündemde olan bir konu. Töre cinayetlerinde de e, küçük çocukları, ailenin küçük erkek çocuklarına yaşı e, bu çeşit cinayetleri işletebilirsiniz. Peki bu aşamada yani anlamak için soruyorum. E, şimdi o gün Samas'ın çocuk mahkemesini e, ya bundan sonra hani dosyasının oraya gönderilmesi demek... E, şu anlamamı geliyor. Hani ilk başta şey dediniz ya. Ama eğer çocuk mahkemesi uygun görürse tekrar bu davayı asıl mahkemeye gönderebilir. Bu bu, bu şu andan sonraki duruşmada anlayabileceğimiz bir şey mi? Yani bir sonraki duruşmada mesela çocuk mahkemesi baktığında hayır hani isterse bunu yapabilir mi diye soruyorum yoksa şu ana kadar yapılmış olması gereken bir hayır, şey mi? Hayır, bu? yok şu Bundan sonraki duruşma evet. için. Şimdi bunun prosedürü bir şey. şöyle. E, önce e, yargılama yapan mahkeme görevsizlik kararı veriyor. Hı hı. Buradaki mahkeme bizim 14 ağır cezaydı. Bu aşama budur. 14 ağır ceza görevsizlik veriyor. Çocuk mahkemesine gönderiyor. Bu birleştirme kararını çocuk mahkemesi verecek. Çocuk mahkemesi e, dava oraya gidecek dosya orada duruşma günü alacak ve oradan verilecek çocuk hı hı. mahkemesi birleştirmeye uygun görecek. Bunu da ben e, hukuki metniyle beraber söyleyeyim ki bir şeyde kalmasın hani e, konuşulurken bazen konular e, burada şey yaşatıyor sıkıntı yaşatıyor. Şöyle söyleyeyim 5395 sayıda çocuk koruma kanununun 17. maddesinin 3. bendi. Hı hı. Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görünmesi halinde. Genel mahkemelerde yargılamanın her aşamasında mahkemenin uygun bulunması şartıyla birleştirme kararı verilebilir. Peki, sizce... Çocuk mahkemesi gönderecek. Bizim 14 ağır cezada diyecek ya hakikaten burada e, bir zorunluluk var. İkisi de birlikte bu kararı verecek. Çünkü çocuk mahkemesi dosyanın hepsini bilmediği için. Orada zorunluluk olup olmadığına karar verme güçlüğü var. Ama şu varsayılıyor. Dosya gitti çocuk mahkemesine. Çocuk mahkemesi şu anda 40 klasörü geçen dosyanın hemen hakim olacak durumuna ve zorunluluk kararı verecek. Yalnız bizim dosyamızın bir özelliği artık kamuoyunda da çok tartışılan bir dosya olduğu için. Esas niteliği belli yani artık buralarda da birleştirme olmayacaksa hangi dosyada birleştirme olabilir? Bu da tartışılır bir konu. Anladım. Peki sizin öngörünüz ne bununla ilgili? Yani siz mesela böyle bir şey e, hani bekliyor musunuz? Şimdi şöyle aslında bizim 14 ağır cezada birçok talebimizin reddi karşısında özellikle bu cinayetteki resmin tamamının görülmesini sağlayacak şekilde her aşamada ve her bölgede olan ee, so, sorumlulukların bir araya getirip incelenmemesi, İstanbul Emniyeti'nin gelen istihbaratı değerlendirmemesi nedeniyle buradaki sorumlular hakkında e, biz e, soruşturma açılması taleplerinde bulunduk. Bunlara ilişkin bize birleştirme kararı verilmedi. Trabzon'da ihmali olan jandarmalar. Ee, orada açılmış bir soruşturma var devam eden dava var bunun birleştirilmesi yöndeki taleplerimiz Samsun'da bir dönem sürdü şimdi bitti o dava buna ilişkin davaların hepsinin birleştirilmesini istedik ki bu resmin tamamı görülsün burada bunların hepsine mahkeme direnç gösterdi şimdi mahkeme önüne gelen bu sanıklarla yargılamayı e, yapıyor ama herkes biliyor ki ve artık hukuk yani dosyalarla ortaya çıktı bu. E, bu sanıklar bu cinayetin çok çok küçük bir parçasıdır. Esas olanlar bu kişiler değildir. Bu kadar talebimizi reddeden mahkemenin bu noktada e, nasıl davranacağı konusu inanın çok e, ümidim yok desem e, yani çok da şey değilim, ümitli değilim ama. Belki de birleştirebilir. Belki de birleştirebilir. Biz bunun için uğraşacağız tabii. Ee, çünkü şöyle bakıyoruz. Bu kanun karşısında hani dün verilmesi karar zorun Pazartesi günü verilen karar hani zorunlu bir karar da olabilir. Ya da belki biraz daha yumuşak bir geçişle yapılabilirdi. Önce oradan görüş alınabilirdi ama bu bir süreç görevsizlik vermesi gerekiyordu. Çok emin değilim ama. Ee, çok emin değilim. Ee, peki e, hani zaten en başından beri yani o gün tam aslında yaşının kaç olduğundan da bağımsız olarak bu yani 25 yaşında biri de yapmış Ozdaydı bunu. Bir, bir gerçek vardı ki aslında <gülüyor> asıl bu işi eğleyen detay yani evet, evet. sonuç e, ve şey e, belki de olayın en pratik parçası yani evet. en pratik bunu uygulayan kısmı. Ee, uyguladığı bile şüpheli aslında yani ne derece uyguladığı bile şüpheli. Doğru, doğru. Evet. Dolayısıyla e, bir tek o onu hani e, resmen yakalayabilmiş ve gösterebilirken e, sırf onun yargılanması sürecinin bile hani e, bu kadar zorlaştırılması evet. e, beni açıkçası yani hukukçu olmayan biri olarak ve hani bu olaydan vicdanı çok eee ve olan bir evet, Aynen öyle. Ee, ve gerçekten aynen öyle. Yani hem çok öfkeli hem de çok e, kırgınız yani bu konuyla ilgili. E, biri olarak şey söyletemiyor bana. Yani bu bu çocuğun <gülüyor> ya da işte katilin eee katil zannısının neyse artık. kendisi e, ben yaptım diyor zaten. Doğru katil. <gülüyor> e, katilin gerçekten hani arkasındaki ...mekanizmanın... E, ...hukuki yollarla... ...hani gerçekten adayetin tesisi için öğrendiğimiz... ...bildiğimiz... E, ...yollarla mümkün... ...yani ortaya çıkmasının, açığa çıkmasının... ...mümkün olabileceği umudumu... ...kaybediyorum ben... ...yani kendi adıma. Şimdi çok haklısınız... ...insanların üzerindeki... Hani ...bu ceza yargılamasının bazı... E, ...prensiplerinden... ki yıl ...yüzyıllar içerisinde edinilmiş... ...prensiplerinden biri... ...üzerindeki ceza tehdidini azalttıkça... Buradaki kendisini korunmak istemesi yani bakın ben yalnız kalıyorum hani beni bu suça bu itti demeyi zorlaştırıyor. Bir koruma gibi görünüyor. yani O gün Asamaz tarafından bakılınca olaya ben her zaman... Korunuyorum gibi hissediyor Ogun Samas. o gün Samaz. O gün Samaz yakalanıyor, kahramanlar gibi davranılıyor ona. O gün Samaz'ın açısından bakınca olayı, Tabii. kendisiyle fotoğraf çektirmek için yakalanan yerde Samsun'da jandarma'nın çay ocağında, emniyet mensuplarıyla jandarma mensupları yarışıyorlar. Tam bir rezerv. Şimdi yani. bu da bir suç. Ve evet. Bunun da e, yasal maddeleri var ve biz bunlara ilişkinde başvurduk ve buradan bir ceza çıkmadı. Hani şimdi o da kanun maddesi bunlar da kanun maddesi. E, o gün Samas e, getiriliyor mahkemede getirildiği cezaevi aracının e, logo olarak ya sev ya terk et diye birçok aşırı milliyetçi bir partinin kullandığı bir sloganın e, korumasıyla geliyor sanki. Bir de buradan bir yasa çıktığında çocukları korumaya yönelik hemen o gün samasta uygulandığında herhalde o gün ben korunuyorum yeteri kadar dolayısıyla bu bir suç değildir gibi yaklaşmasına bile bir sebep olabilir ben iyi bir şey yaptım bir teşvik gibi olabilir yani o güne, bu Ağacının açıdan da bakınca yıllar sonra nasıl çıktığını düşünecek evet. olursak mahkemeden yani evet. Hollywood yıldızı gibi evet. nasıl çıktığını düşünecek olursak kendini jürlere katılacak aynen öyle yani evet. kendisinin de hani e, evet hayatının önemli bir kısmı bir şekilde hapishanede geçecek belki hani ne olursa olsun ya umuyoruz ki öyle olacak ama hani ondan sonrasında çıktığında da hayatının çok zorlaşmayacağını da düşünüyor olabileceği örnekler var evet. şu anda önünde evet. ve tam söylediğiniz gibi daha taş çocuklar içerideyken evet. ve bu onlara uygulanmamışken ve konumuz buyken Üstelik. o maddeyle ilgili evet. adı bu bile gerçek... buyken böyle Aynen. Bu Aynen öyle bu e, adama uygulanması e, tam da dediğiniz gibi e, en azından cezanın caydırıcılığı açısından evet. bir şey yaratıyor ya da onun bunu deşifre etmesini en azından onu onun kiminle Kimin acılığıyla bunu yaptığını, belki o da sadece bir adım ötesidir, belki beş adım yukarısını kendini de bilmiyordur ama çok önemli bir ipucu, çok önemli bir parçasını verebilir. Var, var. yani bir e, o günün. E, ...bu görev için seçildiği bir toplantı var... ...bu başka e, tanıklarla daha farklı tanıklardan e, bir, bir takım bilgiler de çıktı ama... ...sadece bir kişinin beyanı olarak kaldı... ...bir toplantıda o gün belirleniyor ve alkışlanıyor... E, ...oraya katılanların kim olduğunu bilsek e, hiç ip, ipucu yakalayamaz mıyız... ...biraz daha ileriye gitmek için yakalanır... ...bunu şöyle ben bir e, cümleyle tamamlamak istiyorum... Yani kanuni olarak doğru olmakla beraber davada yapılan tüm işlemlere bakınca ve e, o günün korunması gibi bir sonuç doğurduğunda hem o gün açısından caydırıcılıktan uzak, o gün gibi çocuklar açısından caydırıcılıktan uzak bir ceza oluyor. Hem de aileyi bu işin mağdurlarını daha fazla yaralayan vicdana aykırı bir durum yaratıyor. Aynen öyle. Peki çocuk mahkemesinde sürmesine karar verilirse bu davan. yani çocuk mahkemesi de alır kabul eder ve hani asıl mahkemeye göndermezse bu davayı ee, bundan sonraki aşamalarda bir o günse en fazla ne kadar ceza alabilir yani bir çocuk en fazla hani bir teknik olarak bir çocuk hani hukuki süreç bu şekilde devam ederken en fazla ne kadar ceza alabilir ee, ikincisi de bu bundan sonra hani bu fotoğrafın kalan kısmı var ya hani ısrarla birleştirilmeyen kalan kısmını sizce nasıl seçtiye uğratır? Şimdi tabii e, davanın yürüyüşü açısından çok büyük bir sürünceme hı hı. E, söz konusu olacak. Yani biz dört yıl oldu dava başlayalı başladığında 25 klasördü. Şimdi 40 klasörü geçtim. Buradaki açıkça mahkeme bile çok konunun hepsine hakim olamıyor. Burada bir şeyler talep ettiğimizde hep inceleme ihtiyacı duyuluyor. Bu dosyaların hepsine vakıf olacak mahkeme, çocuk mahkemesi. Bunda o günle ilgili olan kısımları belirleyecek ve onunla ilgili araştırma yapacak. Aslında biliyorsunuz ceza yargılamasında... Araştırma yapmak görevli e, savcı ve mahkemelere ait. Resen araştırma yükümlülüğü var. Hani biz müdahil olarak hep talepte bulunuyoruz. Bizim taleplerimiz hı hı. reddoluyor ama aslında bu taleplerin hani bize göre mahkeme ve savcı tarafından yapılması lazım normal şartlarda. Buna göre e, cinayeti gerçek sorumlularını da bulacak şekilde araştırmak için yeterli bilgiye sahip olacak çocuk mahkemesi. Ve arkasından da ee, sağlıklı bir yargılama yapacak Bir seçenek daha var mahkemenin önünde Bekletebilir de dosyayı Diğer dosyanın ana davanın bitmesini beklet. Belki de bunu seçecek çocuk mahkemesi Bilmiyoruz Belki birleştirme kararı verir Belki bekletme kararı verecek e Şimdi tüm bunlar hangisi olursa olsun bu sürüncemede bırakacak demektir dosyayı. Evet. Bu çok önemli bir konu. Burada bir işlem yapmak isteyeceğiz biz diyelim. Bir tanık dinlenecek. E bu tanık hem o günle ilgili bir şey söyleyecek hem başkası ilgili bir şey söyleyecek belki. Buradan ayrı ifade alınacak. Gideceksiniz çocuk mahkemesine oradan ayrı bir ifade alınacak. E buradaki sanıklar başka bir şey söyleyecek belki. Yani bir sanıkların yüzleştirmesi gibi bir şey söz konusu olduğunda. E, tekrar ikisinin o günün bir araya getirilmesi istenecek. Ayrı duruşmalar yapılacak belki zaman zaman bir araya getirecek. Hakikaten dosyayı inanılmaz şekilde sürünceme de bırakacak. Ben e, biraz daha ilerleyen dakikalarda ahim kararından da söz edeceğim. Hı hı. Ahim kararı tüm olayları birleştirerek bir sonuca varma imkanına sahip olmuşken biz gittikçe dağıtarak davayı daha içinden çıkılmaz, daha olayların birbiriyle ilintisini Koparır hale gelmiş olacağız. Ee, bu ahim... Cezası açısından da o gün çocuk olduğu için yarısı kadar diğer e, yani ağırlaştırılmış müebbet alsa bile yarısı kadar cezaya mahkum olacak. Bunun da infazında 17 ve yani 18 yaşına kadar olan süresi kaldığı süre bir gün iki gün sayılacak. Yani 30 yıl olarak kabul ediliyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bizde örgüt şeyinde de e ona göre bir hesap yapılacak. Ama şöyle bir şey var ağırlaştırma sebepleri uygulanamıyor çocuk mahkemelerinde. Yani Hı -hı. bir suçun üzerindeki ağırlaştırma sebepleri de uygulanamıyor. Böyle de bir koruma da var. Anladım çok iyimser olacak bir durum yok yani o kesin. Evet, Her durumda evet. bu işlerin sarpa sarmasına... Ve gecikmesine, gecikmesine. Yani evet. daha da gecikmesine Yol e, açacak, yol açacak. E, Bir Şarkı arası verelim o zaman Çünkü bu ahim süreci de Siz zaten ahim davasının e, Avukatlarındansınız aynı zamanda e, Biri bir de takip ettiniz Dolayısıyla bir ikinci kısımda Çünkü biz burada yine duyurduk tabii ki ahim, hani Sonucu süreci kendimizce ama e, Biraz burada konuşmak ve Şimdi bu süreçle hani, Ahim nasıl etkileyecek e, Aynen burayı? öyle Belki bir onları da konuşmamız hem dinleyeceğimiz açısından da iyi olacaktır. E, Cem Karaca dinleyeceğiz şimdi. Oğluma. E, bu da, <gülüyor> bu da <gülüyor> oğluma gitsin. <gülüyor> bu da Arzu Hanım'ın seçimiydi. E, sonra tekrar buradayız. Elbet, sence de sen sevmeyi, bazen almadan da vermeyi. İstanbul şehri malın olsa, ölümden ete kay yok ya. Şehri malın olsa, ölümden öteye köy yok ya. Gün olur, devran döner, akar akarseller kadırdılar, koşuru. Eser yeller yar, karlar gelir, bahar açar, güller koklaşırlar. I'm And yeah, Can bilic aldı yapmış güzelliklerle yar Can yapmış güzellik Hepinize tekrar merhabalar ee, Açık Radyo'dan hikayenin kadın halinden ee, avukat arzu becerikle e, Grant Dink e, davasını e, süreci bugüne kadar e, başımıza neler geldiğini bu konuyla ilgili ve e, özellikle son mahkemeyi e, konuştuk konuşmaya devam ediyoruz e, aynı zamanda bir de e, ahim süreci oldu bu arada. E, Ahim'den bir karar çıktı. Ama onun öncesinde hükümetten skandal bir savunma gitti. E, dolayısıyla orada da e, birçok tartışma yol açacak e, şey oldu. E, o sürecin de müdahil avukatlarındandı. E, Arzu Becerik. Hazır kendisini yakalamışken. Bir de konu zaten bu havale ve Türkiye'deki süreçle ilgili olduğu için onu da konuşmak ve bilgi almak iyi olur diye düşünüyoruz. E, dolayısıyla e, sevgili Arzu, bu ahim sürecinde yani evet karar çıktı şu anda ee, peki bu kararın yani AHİM'in verdiği kararın e, Türkiye'deki iç hukuk e, sürecine nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz şimdi e, AHİM'in verdiği karar çok güzel bir karar hı hı. ve biz bunu aslında iç hukuktaki mahkememizden defalarca istedik ve defalarca burada başvuruda bulunduk AHİM'in yaptığı e, farklılık şu Ahim tüm olayları cinayet öncesi ve sonrası cinayet öncesi olan bu e, asli cezada açılan e, Türklüğe hakaret davasından Hı -hı. Hrant hakkındaki e, ölümünü ölümünden önce kendisinin korunmaması ölümünden sonra sorumluların bulunmaması yakalanan e, bir numaralı sanın biraz önce bahsettik o gün Samas'ın Samsun'da ee, e, güvenlik görevlileri ve jandarma tarafından suçluyu övecek şekilde korunarak yani bu soruşturmayı yapacak kişilerin tarafsız olmadığı şeklinde de bir takım e, yorumlara yol açacak tüm dosyaları bir araya getirerek inceledi. Ve şuna karar verdim Dedi ki siz bu dosyada yeteri kadar yaşam hakkını korumadınız. Hem öncesinde hem sonrasında Hrant Dink'in yaşam hakkını korumadınız ee, Ve e, Yaşam hakkını ihlal ettiniz Yaşam hakkını ihlalinden sonra Soruşturmayı etkili ve Tarafsız kişiler tarafından yapmadınız dedi. Örneğin emniyet İstanbul emniyetinin sorumluluğu olduğu söylendi. Buna ilişkin soruşturmalar açıldı. Bu soruşturmaları yapanlar da devletin kurumları, Başbakanlık Teftiş Kurulu, İçişleri Bakanlığı Hı -hı. Teftiş Kurulu, aynı zamanda meclis insa, meclisteki komisyon. Bunlar da soruşturmalar yapıldı. Ve burada çok çeşitli kişilerin sorumlulukları olduğu söz edildi. Buna rağmen bu kişiler, İstanbul Emniyetindeki kişiler örneğin, yerlerinden alınmayıp Kendileri hakkındaki şikayetler olduğu halde yine soruşturmayı bunlar yürüttüler. Dolayısıyla bu soruşturma da tarafsız bir şekilde yürütülmedi. Aynı şekilde Trabzon'da da aynı şey oldu. Trabzon'daki jandarma ve emniyet görevlilerinin sorumluluğu olduğu söylendi. Bu sorumluluk konusundaki soruşturmayı yapanlar sorumluluk konusunda e, suçlanan kişilerdi dolayısıyla delillerin karartılması delillerin yok edilmesi ve tarafsız bir soruşturma yapılmaması söz konusu oldu Trabzon'da bunu gördük örneğin Trabzon'da Okan Şimşek ve Veysel Şahin isimli assubaylar kendilerine e, sahte evrak düzenletildiğini e, söylediler ve buna göre dava açıldı e, Bunu yapan ve bu düzenlenen sahte evrak bu soruşturmaya girdi ee, sanki oradaki muhbir can, e, coşkun iyici e, kendisi önce dedi ki ben ihbar etmiştim önceden dedi. E, bu dediği bilgiyi cinayetten sonra verilmiş gibi bir sahte evrakla Veysel Şahin ve Okan Şimşek düzenledi. Arkasından da bu bilgi e, bu jandarmaların kendilerini aklaması konusunda kullanıldı. Tüm bunlar şunu gösterdi ki aslında cinayet öncesi koruma önlemlerinin alınmaması bu yapılan bu yapının Cinayeti işlemeye müsait olan ve buna göre cinayeti işlemeye hazırlanan yapının bilindiği halde çökertilmemesi. Trabzon'da ayyuka çıkmış herkes biliyormuş verilen ifadelerde. Fırıncıdaki uzun saçlı çocuk bile biliyordu diyor tanıklardan bir tanesi. Bu kadar bilgi yayıldığı halde orada güvenliği sağlamakla görevli kurumların bunları engellememesi tüm bunların karşısında... Devletin hem önce hem sonrasında gerekli soruşturmayı da yapmadığına karar verdi Ahim. Ve dedi bunları tarafsız kişilere yaptırmadınız. Tarafsız ve bağımsız kişiler yapmadı dedi. Bunu da çok net şekilde söyledi. Şöyle bir ilk itirazda bulundu devlet dedi ki. Ee, ama benim bir soruşturmam var İstanbul 14 ağır cezada ben bu işin sorumlularını yargılıyorum buldum işte tetikçisi vuran bu ona azmettiren Yasin Hayal onu da azmettiren Erhan Tuncal işte hı hı. üçü de yargılanıyor diğerleri de onlara yardım yataklık yapan kurşun sağlayan bu yapan oradaki mahalledeki çocuklar dedim. Ancak biz ahime şunu anlattık dedik ki bu mahkemede yargılananlar gerçek azmettirenler değildir. Buradaki kamu görevlileri yargılaması eksiktir. Dolayısıyla bu mahkemede en ağır ceza çıksa bile diğerleri yargılanmadıkça bu cinayetin sorumluları e, e, yargılama önüne çıkarılmış olmayacaktır dedik. Mahkeme bu o, iddiamızı, bu e, tespitlerimizi kabul etti. Zaten böyle. Dolayısıyla yargılama sürerken iç hukuk yolu tüketilmemiş olduğu halde bu yargılama etkisiz olduğuna karar verdi. Şimdi biz tüm bunları... Bu mahkemede de defalarca söyledik. Artık e, mahkemede bıktı bizim birleştirme taleplerimizden. Savcı reddetmekten bıktı. Kendisi yerine alternatif bir şey üretmemekle beraber. Belki dinleyiciler bile sıkıldı. Ama bir türlü bunu kabul ettiremedik burada. Bu dosyadaki aynı belgelerle İnsan Hakları Mahkemesi 3000-4000 kilometre öteden çok daha rahat olayı görerek ...karar verdi. 3 bin ötede olduğu için işte. <gülüyor> Belki de odur. Yani Belki. o kadar dışından bakılabilince zaten görülebiliyor. Yani, yani mahkeme salonu dışında herkes görüyor evet, zaten. Evet işte. Ne yazık ki öyle. içeride bunu... Çok e, içeriden bakınca tabii. ...göstermekte e, bir, bir direnç var. Yani zaten Türkiye'nin ahimde e, mahkum olduğu dosyalara bakıldığı zaman... Birkaç konuda çok refleks gösterdiğini görüyoruz. En önemlisi de kamu görevlerinin yargılanmasıdır. Hı hı. Türkiye'de kamu görevleri yargı önüne çıkarılmıyor. İşkence noktasındaki sorumlular bile nihayet yıllar sonra... Tek tük ancak çıkarılmaya başladı. O bile e, hepsi değil. Tespit edildikleri halde kimlikleri tespit edildikleri halde. Türkiye'nin bundan vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü biz buradaki yargılama, e, buradaki sorunları önceden bulsaydık bu cinayetler de olmazdı. Susurluğu bu halletmiş olsaydık belki ranting yaşayacaktı. Yani buradaki ihmalin sonuçları aslında çok ağır. Şimdi Türkiye... Ahim kararına itiraz etmeyeceğini söyledi. Hı hı. Ha, bu demektir ki doğru buluyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Evet. O zaman bunu uygulamanız gerek. Gerek İnsan Hakları Mahkemesinin 46 Sözleşmesinin 46. Maddesi taraf ülkelere uyma yükümlülüğü getiriyor. Anayasamızın 90. Maddesiyle bu bizim iç, bu kuralda içselleştirildi. Uluslararası sözleşmeler uygulanacak dendi. Doğrudan. Arkasından bir de yine bir 35. madde var İnsan Hakları Sözleşmesi'nin. Burada da devam eden yargılama açısından da İnsan Hakları Mahkemesi kararını bir gerçeklik, bir olgu olarak kabul etmek zorundasınız. Ve buna göre uygulamayı iç hukukunuzda yapmak zorundasınız dedi. Aksi halde bu yargılamada yine İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal oluşturacak. Bu yargılamada tekrar İnsan Hakları Mahkemesi'ni incelemeye gidecek. Hı hı ve kuşkusuz bu haliyle böyle devam edecekse yine bir ihlal daha bizi bekleyecek. E o zaman nerede kalıyor hükümetin bu kararı olumlu bulmasının etkisi? Eğer insan hakları mahkemesi kararı burada doğruysa hükümet de bu kapanan soruşturmalarla ilgili olarak devlet görevlileri ilgili olarak soruşturmaları da açabilir. Bu da ikinci bir yoldur. Ki bu da bir yandan demin çocuk olmakla ilgili konuştuğumuz evet. şeyi aynı şekilde caydırıcılıktan da uzaklaştırıyor. Aşırıyor. Yani evet. derin mekanizmaları, e, devlet görevlisi olma gücünü böyle amaçlar için kullanmayı, hani oluşan yapıların e, yine kamu gücünü kamu alanlarına kamu... E, e, ...imkanlarını kullanarak aslında bunları yaptırmalarını da... ...raydıracak bir uygulamadan bahsetmemiz çok mümkün değil. Evet, Şu anda bunlar da yasa, fotoğrafta. bu saydığımız maddeler de yasa... ...yine Ceza, ceza Muhakemeleri kanunun 311. maddesi... ...yargılamanın yenilenmesi kurumuna... ...İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını koydular. Orada kesinleşmiş bir mahkeme kararının... ...infaza başlanmış bir mahkeme kararının... ...yargılanma sebebi olarak kondu bu yeniden... ...yargılanma Hı -hı. sebebi olarak. E burada... Kesinleşmiş mahkeme kararına işlem yapabiliyorsunuz. Bunu kabul ediyorsunuz devlet olarak. İşte burada kesinleşmeyene de yapın. Yani kesinleşene de yapın, kesinleşmeyene de yapın. Bunlar da yasa. Bunlar da sizin koyduğunuz yasalar. 6008 sayılı yasayı hemen uyguluyorsunuz. Bazıları hakkında taş atan çocuklarla ilgili o güne uygulanan yasayı. Bu yasayı niye uygulamıyorsunuz? O zaman bunu size sorarlar. Ve şeye insan çok üzülüyor gerçekten istenince çıkan yasal düzenlemelerle ilgili bu kadar hızlı aksiyon alınabilmesine ve bu gerçekten nedense hep böyle adaletin tesisinin derzem olduğu durumlarda hep adaletin aleyhineyken yapılabilmesine insan çok bozuluyor gerçekten bir de bunun sorumluluğu e, hep ilerlemeyi isteyen demokratikleşme isteyen güçlere yükletilmeye çalışılıyor. E, Hükümet Sözcüsü Sayın Bakan Çiçek hemen bu konuda açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada hani böyle talep edildi. Yaz boyunca kampanyalar i̇nanılmaz, yürütüldü. Taşlatan çocuk eşi biz de yasayı yaptık. Yani şimdi niye şikayet ediyorsunuz gibi. Şey yap yapar gibi evet. yani resmen. Ama bizim başka şikayetlerimiz de var. Onlar niye hiç dile getirilmiyor? Yani yasala, yasa hükmü olanların uygulanması taleplerimiz var. Onlar neden hiç dikkate alınmıyor? Tabii burada bir e, ironi. Evet. Yapılmaya çalışılıyor Esas olarak yine biz e, Bu noktada da e, yani Hem insan hakları hem çocuk hakları yönünden e, Sorumluluklarda e, Genel prensiplerimizden Vazgeçmiş değiliz böyle bir düşüncemiz Hı -hı. yok Ama devlet Eğer hukuk devleti olmak istiyorsa Gerçekten kanunlarının Bir değeri olmasını istiyorsa O zaman bu kanunlarını Uygulamalı Etkili halde uygulamalı Kendisinin de e, yargılama sistemleri ve mahkemeleri başka mahkemeler tarafından İnsan Hakları Mahkemesi gibi mahkemeler tarafından Böyle etkisiz, hı hı. E, tek yanlı, kamu görevlerini koruyucu Vatandaşlarının, bireylerin özellikle belli kesimine yönelik e, Korumadan uzak bir yaklaşım olduğu görüntüsünü vermemelidir Evet yani daha doğrusu aslında Herkese gerçekten eşit mesafede 10. midir evet. sorusunu e, tecrübeyle sabit sorduruyor maalesef evet. Evet. yani e, bu konu gerçekten hani saatlerce konuşulabilecek bir konu e, bu tabii ki çok uzun bir hikaye bu hikaye başlarken de biz bu hikayenin uzun bir hikaye olacağını bu ülkede e, doğmuş büyümüş yaşayan insanlar olarak biliyorduk. ...kolay olmayacağını, işlerin kolaylaştırılmayacağını biliyorduk. Keşke haksız çıksaydık. hani Keşke bu sefer öyle olmadı. Bakın demek ki bir şeyler değişiyor deseydik. Ama bildiğimiz hikaye, bildiğimiz sahne tekrar oynanıyor. Bu üzücü tabii ama bir yandan da biz izlemeye devam edeceğiz. Siz kuşkusuz avukatları olarak bu hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceksiniz. Bu... Daha iyi şeyler konuşuyor olacak olmayı ve benzer olaylar yaşamamayı sağlayacak, benzer olayların yaşanmasını engelleyecek, onları en azından caydıracak, caydırmaya yönelik kararların çıkacağı süreçlerin o tarafa doğru yöneleceği şeylerin olmasını dileyelim. Bunun için çalışacağız, bunu bekleyeceğiz. Evet, şimdi konuştuğumuz şey yaşam hakkı. Aynen öyle. Yaşam hakkı, bunun üstünde... Yani bunu bertaraf edecek, bunu yok sayacak, sağdan soldan dolaşılacak hukuki şeyler bulmaya çalışmayalım. Bu yaşam hakkının gerçekten kutsallığını, yani kutsallık gibi yaşam hakkından vazgeçilmezliği ve bunu korumayı gerçek anlamda korumayı bir ülke olarak sağlamaya çalışalım. Ee, toparlamak zorundayız maalesef programı e, 25 Ekim günü e, o gün Samastın çocuk olduğuna karar verdi e, mahkeme e, ve bunun üzerine Rantın arkadaşları e, bir basın açıklaması yaptı. E, bu basın açıklaması aslında bizim az önce burada konuştuğumuz bir sürü şeyi böyle küçük basit bir şekilde ve hepimizin anlayacağı bir şekilde de özetliyordu. E, onu okuyarak tamamlayalım istiyorum ben e, izleye yani davayı süreci izlemek isteyenler hem Rant'ın arkadaşlarının web sitesinden e, hem de aynı zamanda Uluslararası Rantling Vakfı üzerinden e, yani web sitesinden ve bularla kontak kurarak e, izleyebilirler zaten medyanın da yakından takip ettiği dolayısıyla medyada da her adımının e, e, yer bulduğu bir dava bu e, ama bundan bir sonraki dava ne zaman şu anda 2, Şubata 2 Şubat'ta 2 Şubat'ta. Şubat. 2 Şubat'ta orada olacağız. Evet. Ee, ama umuyoruz ki e, en azından çocuk mahkemesi bizi şaşırtıp belki de hani bu şeyi sanığı tekrar asıl mahkemeye göndermek yönünde bir karar verecektir. Ee, ben bu arada açık radyonun her zaman hem bu davayı hem toplumsal olayları katkısı nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu desteklerinize de. Hepimizin gerçi bir toplumsal sorumluluğu olarak yapıyoruz bunu. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca geldiğiniz, zaman ayırdığınız için çok yoğun olduğunuzu ve nelerle uğraştığınızı gayet iyi biliyoruz. Çünkü kısaca bu basın açıklamasını da okuyorum ve sonra hepinize iyi bir gün diliyorum. Hrant Dink cinayeti davası bildiğiniz gibi cinayete yolu açan, katillere sahip çıkan resmi görevlilere bulaştırılmadan yürütülüyor. Bu örgütlü cinayetin arkasında kimlerin olduğu ortaya çıkmasın diye adeta özel bir çaba harcanıyor. Bizler Hrant'ın arkadaşları başından beri Tek başına bu dava ile cinayetin asla aydınlatılamayacağını, adaletin yanına yaklaşılamayacağını söylüyoruz. 25 Ekim günü davanın 14. duruşmasında katil o gün samastın cinayet tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle çocuk mahkemesinde yargılanmasına karar verildi. Karar yasaya uygundur. Görüldüğü gibi katilin hakları söz konusu olduğunda yargı büyük bir hassasiyetle görevini yapıyor. Bu belki de yargının yeniden adalet. Yoluna girmesi için bir fırsat oluşturabilir. Eline silah verilip cinayet işletilen çocuk aradan çekileceğine göre belki sıra abilerine, amirlerine, cinayetin gerçek planlayıcılarına, azmettiricilerine gelebilir. Katilleri gözetim altına yerleştiren, besleyip büyüten, ortalığa salan, cinayetten sonra onlara kol kanat gelen resmi görevlileri çocuk katilinin arkasında saklanmaktan vazgeçebilir. Tamamdır, katil çocuk mahkemesinde yargılansın, cinayet davasının görüldüğü yüce mahkemenin önüne abileri gelsin.